Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese merhaba, günaydınlar Günaydın Evet, şimdi biz tabi Ekonomi Ekoloji'de çok farklı konular ele alıyoruz ama epeydir konuşmadığımız bir konu var. O da su meselesi. Su, meselesi. su çok hayati bir konu, çok ciddi bir mesele. Ve e, Türkiye ile ilgili de aslında e, gelecekte biraz e, su stresi yaşayacak ülkeler arasında yaşadığımızı da... Biliyoruz şimdiden de e, su konusunda Türkiye'de bazı sıkıntılar var Onları konuşacağız e, yeni hem bir Sıkıntıları konuşacağız hem de e, malum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, bir takım resmi gazetede değişiklikler yayınlandı Bir takım değişiklikler oluyor ama e, bütün bu siyasi karpışın <gülüyor> içerisinde fazla gündeme gelemiyor biz de Açık Radyo dinleyicileri tanır Akgün İlhan'ı. Evet. Suhat programını yapıyor. Boğaziçi evet. Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Su meselesini en iyi bilen isimlerden biri. Ona rica ettik. O da geldi. Biz de burada stüdyodan beraber... ...bu su meselesini elimizden geldiğince... ...anlatalım, soralım istedik. Hoş geldiniz Akgün İlhan. Hoş bulduk, evet, çok hoş teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Evet bu vesileyle biraz daha belki çok spesifik konulara elbette programda giriyorsunuzdur ama Hem genel bir resme bakalım hem bu yeni yönetmelik nedir biraz onları konuşalım istedik İstersen şöyle genel bir tabloya bakarak başlayalım ve yani son dönemde ne gibi çalışmalar var neler yapılıyor su Yani bugün biliyoruz dünyada pek çok çatışmaların savaşların ee, pek çok göçlerin sebebi su kaynakları veya susuzluğun yarattığı bir takım e, sonuçlar ee, istersen şöyle Türkiye'de su e, dediğimizde e, ne var elimizde bununla bir başlayalım peki ee, şimdi geçtiğimiz Aralık sonunda Vessaleroğlu'nun bir söylemi vardı şöyle demiştik. Son 44 yılın en büyük kuraklığını yaşıyoruz bu evet, ülkede. Hı hı. Ve sonra da şöyle devam ediyor. Hep zaten İstanbul üzerinden hı. gidiyor ya. Melen barajı İstanbul'un sigortası olacak. Bizde Biz de diyor içme suyu sıkıntısı yaşayan bir il yok. Şu anda yeni barajlar da yapıyoruz. 193 yerleşim yerinde su problemi vardı. Biz bunları kökünden çözdük. Hatta Kıbrıs'a bile su götürdük diyor. Evet. Yani şimdi biz kuraklıktan bahsediyoruz ve kendisi de kuraklıkla söze başlıyor ama ...tutup olayı sadece kentlerdeki su meselesine indirgiyor. Kuraklık böyle bir şey değil bir kez. Yani bunu anlamamız lazım. Ve başka bir şey de hani yeni barajlar yapıyoruz söylemiyle de bir şey çözemeyiz. Çünkü hani yağmur yağmadığı zaman hiçbir yere yağmıyor. Sadece İstanbul'u ilgilendiren bir şey değil bu. Şimdi mesela Melen'e baraj yaptılar. 185 kilometre öteden falan su taşınıyor. Evet. Yağmur yağmadığı zaman Düzce'ye de su yağmıyor. Yani Melen Barajı'nın olduğu yere... Dolayısıyla hani istediğiniz kadar baraj yapın eğer yağmur yağmazsa yağış olmazsa hiçbir şekilde hani o barajdan da su akıtamazsınız kentlerde de su sıkıntısı yaşanır falan filan ama bunun dışında hani kentteki su sıkıntısını başka yerlerden havzalar arası su transferi yaparak su taşıması yaparak çözebilirsiniz ama kuraklık or ortadan kalkmaz çünkü tarımsal kuraklıktan da bahsetmemiz lazım. Kesin Aynı zamanda bütün sözünüzü kesiyorum Hı -hı. ama bu taşımalı e, su problemi Hı -hı. bu şekilde çözme meselesi. Mesela Melen'den... E, ...İstanbul'a su getirmek gibi. Yani o evet. bölgeyi de etkiliyor sonuçta. Tabii. Ee, olumsuz şekilde etkiliyor. Yani mesele sadece büyük şehirlerin suya kavuşması... ...ya da suyunun olması değil. Oradaki bütün tarımsal e, havzayı, ekolojiyi de etkiliyor. Tabii kesinlikle. Yani bir yerde e, su sorununu çözüyorsunuz sözde. Öte yerde başka bir problem yaratıyorsunuz. Yani aslında su problemini öteliyorsunuz. Burada evet. şöyle bir şey görüyorum. Ben Türkiye'de hep böyle... Suya tabii ki de yani büyük bir talep var. Su sadece insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir madde değil. İşte temel ihtiyaçlardan kastettiğimiz şey içmek, işte yemek pişirmek, yemek yapmak, temizlik falan gibi amaçlar. Bunları karşılıyoruz. Ama öte yandan hem sanayide hem tarımda yani su hem girdi olarak doğrudan hem de işte dolaylı olarak kullanılan bir şey. Suyun değmediği bir ürün ya da hizmet yok. Dolayısıyla talep sürekli artıyor Bunların da derdi yönetimdekilerin derdi de işte bu talebi sorgusuz sualsiz karşılamak aslında bütün problem buradan kaynaklanıyor. Evet sorgusuz evet. sualsiz karşılamak derken e, e, ne, neyi kastediyorsunuz? Yani sonunda? şöyle ne kadar çok talep olursa hı hı. o kadar çok suyu biz bir yerden bulacağız daha yerden fazla baraj yapacağız. Hı hı. İşte ne bileyim olmazsa başka bir yerden başka bir havzadan orada e, ne tür ekolojik ve sosyal yakımlara neden olacağını düşünmeden yapacağız. Nerede gerekiyorsa sanayi suyu nerede istiyorsa işte endüstriyel hmm. tarım suyu nerede istiyorsa büyük kentler nerede istiyorsa oraya akıtacağız demek aslında. Hmm. Hmm. Şimdi bu kafayla tabii ne oluyor? Zaten e, sınırlı su kaynakları su varlıkları e, Türkiye'de dünyada da öyle yani sınırlı olduğunu unutmamak lazım. Ne yapıyorlar artık böyle zihnir sinir projeler mesela şeyin Kadir Topbaşı Hı -hı. bundan 2-3 sene önce söylediği desalinasyon tesisi yapacağız demişti. Nedir desalinasyon tesisi? Denizi tuzundan arındırmak deniz suyunu ondan sonra bir kul Hı -hı. kullanım suyunu dönüştürmek. dönüştürmek. E şimdi bunu yapacaksınız da yani e, bu kadar talep yönetimi yokken suya olan talebi baskı altına almaya çalışmazken biz bunu bir şekilde karşılayalım derken size deniz bile yetmez diyorum ben. Hmm. Yani çünkü evet, gün evet. gelecek deniz bile yetmeyecek zaten Topbaş şöyle demişti biz şimdi şimdilik işte İstanbul'un sorununu çözeceğiz. ...bundan sonra gerekirse Türkiye'ye de da, dağıtırız bu suyu diyor. Ya sen kimin suyunu kime dağıtıyorsun? Yani <gülüyor> nasıl bir şey? Siyasetçi olunca öyle aynen. bol keseden dağıtılabiliyor yani, evet. Zaten İSKİ, kaynaklar. Aynen İSKİ öyle bir kurum ki yani İSKİ'ye baktığınız zaman... ...altı tane şehirden sorumlu, altı tane şehrin e, su yapılarından... ...su yönetiminden sor, e, sorumlu bir kurum. Bu nasıl bir kurum ben anlayamadım. Yani baktığınız zaman hmm. sadece İstanbul içinde... ...İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi diyor ama altı tane şehre uzanmış. Şimdi de şey planları yapıyor... ...bütün Türkiye'ye su satacağız. Hmm. Böyle bir şey olamaz. E bir tabii. de yani bizim tabii Türkiye'deki su kaynaklarını şişeleyip... ...yurt dışına ihraç ediyor tabii öte yandan. Bu da aslında yine... Evet, e, ...çok gözden kaçan değil mi? E, bir, e, yani Hı -hı. bir... ...kamu kurumunun... E, ...bütün yurttaşların... E, ...ve diğer canlıların da aslında... ...değil mi? Hı -hı. Hakkı olan... Evet. bir kaynağı bu şekilde e, ranta çevirmesi bu şekilde evet. metalaştırması da aslında kabul edilebilir bir şey değil ama kapitalist sistem her şeyi mübah kılma konusunda evet. e, çok yetenekli bir sistem olduğu için gözden kaçabiliyor bunlar peki e, temel Hı. mesele e, yani bizim e, burada herhalde e, şu tespiti yapabiliriz e, suyu iyi yönetemiyoruz başka Kesinlikle. pek çok Hı. şeyi iyi yönetemediğimiz Aynen. gibi hava <gülüyor> <gülüyor> Aslında Tamam <gülüyor> karla beraber bir <gülüyor> Doğru. Evet, lafı çok fazla dolandırmadan Yok. söyleyelim. Ama bağlantıyı da kurmak lazım Pelin. Yani sadece su meselesinde değil, bütün evet. doğa varlıklarının yönetilmesi. Hı -hı. Yani doğayı olan hani tavırları aslında bu kapitalizmin doğayı olan tavrı insana da aynı şekilde. Yani evet. emek sömürüsü, doğal sömürüsü da Hı -hı. gidiyor yani. O yüzden bence yersiz bir şey oldu. Yani şunu şuraya getirecektim aslında ben sözü. Yani suyu kullan, su kullanımını iyi yönetemiyoruz. Mesela yasal ...altyapı yeterli mi? Önce tasarruf mu öncelenmeli? Evet. Mesela yani... Evet. Evet. E, ...tasarrufla ha. da ilgili projeler çıktığına göre ki... ...ona da geleceğiz evet, birazdan... Evet. ...işte mesela evet. yağmur bahçeli Hı -hı. falan gibi... ...çok havalı... Evet, e, değil değil mi? <gülüyor> ...ne oluyoruz... Hani ...kulağa çok gibi, hoş geliyor değil mi? E, ...kuruluyor ha. kamu kurumlarına falan... ...gibi de bir takım... E, e, ...projeler diyeyim size... ...hep proje Hı -hı. bazlı olduğu için bu işler... E, ...onlar da ön atıyor... ...hani bakın biz aslında... E, ...tasarruf etmeye çalışıyoruz, bu konuda kaynak yatırıyoruz Hı -hı. gibi. Evet, evet, doğru. Yani tabii bir şeyler yapılıyor ama... E, ...şimdi mesela kuraklık e, eylem planı var. O kuraklık Hı -hı. eylem planı 2017-2023. Ona Hı -hı. baktığım zaman ben işte şeyi gördüm. Şöyle diyor bakın, kuraklık doğal süreçteki oluşumun engellenmesi mümkün değildir. Kuraklığın doğal süreçteki Hı -hı. oluşumun engellenmesi mümkün değildir. Ancak kuraklığın doğru yönetilmesiyle muhtemel kuraklığın... E, olumsuz etkileri azaltılabilir ve kuraklık sonucunda ortaya çıkması muhtemel problemlere ilişkin önceden gerekli tedbirler alınabilir diyor. Yani şimdi öyle bir şey ki bu söylem zaten girişte şey gibi gösteriyorlar bu bir kader kaçılacak bir şey Hı -hı. değil. Halbuki öyle değil yani kuraklığın nedeni iklim değişikliği ve bizim ülkemizde sadece iklim değişikliği de değil e, bir yandan da çok yanlış bir yönetim işte tarımsal yönetim kentlerdeki suyun yönetilmesinde de çok büyük problemler var falan. Ee, senin dediğin gibi Pelin hakikaten e, tasarruf odaklı olmadığı sürece hı hı. hiçbir şeyin çözülmesi mümkün değil çünkü sürekli büyüyen bir talep var az önce de bahsettik Hani suyun değmediği bir hizmet veya ürün yok dolayısıyla talep sürekli büyüyor nüfus da büyüyor zaten evet. Türkiye'de şimdi bu kontrol altına alınmazsa e, bu işin sonu e, gerçekten kötü olacak öyle görünüyor zaten olumsuz etkilerini yaşıyoruz şimdi ne yapılabilir tasarruf hep tasarruf diyoruz ama ne yapılabilir evet. bununla ilgili Az önce Mehveş'in de söyledi işte bu yağmur bahçeleri daha doğrusu yağmur hasadı dediğimiz Hı -hı. şey. Bizim zaten eskiden Türkiye'de de pek çok uygarlıkta da dünyanın değişik yerlerinde de, işte sarnıçlarla topladığı işte ne bileyim şeyde İran'da kanat sistemi diye bir sistem var. Böyle yerin altından borular geçiyor falan. Hı -hı. Böyle şeyler mümkün yani bunlar yapılabilir zaten yapılıyordu. Çankaya Belediyesi'nin bir şeyi vardı işte geçtiğimiz bir iki sene önce. 50 tane parkta falan denemişlerdi Hatta bunu böyle Güzel böyle yağmur hasadı yapılan hmm. Parklarda bahçelerde bir Şeyi yürüttüler ama Tam da dediğin gibi mehves ya bunlar hep proje Bazında kalıyor ondan sonrası gelmiyor Biz bunu artık hani böyle sadece hükümetlerin Programlarında değil artık devletin Yasalarında yönetmeliklerinde Görebilmeliyiz yani yağmur hasadını Yapıyor olmamız gerekiyor Zaten pek çok ülkede de işte Hindistan'da efendim şeyde İsrail'de falan dünyanın pek çok yerinde bu yapılan bir şey. Ama bunun yapılabilmesi için vatandaşın böyle şeylere yönelmesi için devletin teşviklerine ihtiyaç var. Yasal düzenlemelere gerek var. Bunlar yapılmadığı sürece vatandaşlar bilinçlenmiyor diye böyle bütün yükü onların üzerine evet. yıkmak çok anlamsız. Ya yani bizim insanımız bilmiyor böyle şey. O zaman öğreteceksin. Teşvik edeceksin ekonomik olarak. Öyle olması lazım. Onun dışında Yağmur suyu hasadının dışında şey var. Gri suyun yeniden kullanımı. Evet, o çok önemli bir çok konu önemli değil mi? Çok evet. önemli. Yani. Onu bir kısaca evet. Şimdi artık. gri su dediğimiz şey aslında işte lavaboda elimizi yıkadığımızda veya mutfakta bulaşıkları yıkadığımızda, duş aldığımızda Hı -hı. oluşan atık su. Yani çok fazla kirlenmemiş. kanalizasyondan bahsetmiyoruz. Kanalizasyona Hı -hı. gidiyor maalesef. Hı -hı. Maalesef bu kanalizasyona Hı -hı. gidiyor. Siyah su dediğimizde işte tuvalette kullandıktan sonra oluşan atık su. Hı -hı. Bizim ülkemizde siyah su Gri su hepsi aynı sistemden kanalizasyondan arıtma tesisine doğru gidiyor. Atık su arıtma tesisine doğru. Halbuki biz bunları ayırsak yani ayrı ayrı borularla bunları ayrı ayrı sistemlerin içerisinden geçirip ayrı e, muameleye tutsak. Gri su evdeki kullandığımız suyun yarısından fazlasına tekabül ediyor. Yani çok büyük bir su tasarrufu sağlayabiliriz. Sadece su tasarrufu değil enerji tasarrufu. Çünkü o suyun şey yapılması için hani e, aratılması için enerji harcıyoruz. Kimyasal hmm. maddeler harcıyoruz. Bunlarda çok ciddi anlamda tasarrufa gidilebilir. Ya bırakın onu Türkiye'de yağmur suyu da kanalizasyona gidiyor. Hele böyle Tabii, evet. İstanbul evet. gibi Enverbaşı. her yeri hmm. böyle beton olmuş yerlerde bir gram park kalmamış artık. İşte evet. bakıyorsunuz Maşka Parkı'nın bile Eskiden kenarından mantıklar falan bir evet. şey vardı. Öyle bir şey de e, kalmadı artık. Ya, <gülüyor> ya seller götürüyor ortalığı. Şimdi yağmur o tertemiz su aslında hmm. hiçbir arıtmaya bile tabi tutulmadan kullanılabilecek temizlikteki o suyu biz kanalizasyonda siyah suyla gri suyla aynı şekilde e, şeyi arıtma tesisine gönderiyoruz. Orada dünyanın enerjisi dünyanın şeyi kimyasalı kullanılıyor ki onlar temizlensin. Niye biz bunları ayrı ayrı? ...şey yapmıyoruz, ele almıyoruz... ...bunun yapılması lazım... ...ve bu Çok hani ütopik bir şey değil... ...ve masraf e, tabii ki... ...gerekmiyor, e, gerekmiyor yani belki diyorsunuz. ilk masraf Hı -hı. gerekiyor... ...ilk masraf gerekiyor... ...ama ondan sonra hani bunu... ...yani nelere para bulunmuyor... ...yeter ki hani evet. şey olsun... ...niyet iyi olsun... Hı -hı. ...eğer derdimiz sadece ekonomik kazanç değil... ...ekolojik maliyetine de bakıyorsak yaptığımız işlerin... ...o zaman bizim şey yapmamız gerekiyor... ...yani... ...bunları ayrı ayrı ele alacağız... ...yoksa bizim halimiz gerçekten harap... ...yani şu anda evet. bile çok kötü durumdayız... Onu ...peki bir şey soracağım... ...bu e, Grisu'da mesela onu... E, ...bir şekilde arıtmaktan ve tekrardan... ...kullanmaktan e, bahsediyorsunuz... Hı hı. ...şimdi fikir olarak bu bize tabi deterjan vesaire hmm. kullanıldığı hmm. zaman hakikaten bu su arıtılabilir mi hmm. ve bu suyu kullanmak sağlıklı olabilir mi gibi bir mi? E, çok güzel e, soru. bir soru çok güzel bir soru şimdi bu gri suyu arıttıktan sonra biz bunu içmek amaçlı kullanmıyoruz hmm. mesela tuvalet rezervuarlarında kullanıyoruz oradaki suyun böyle olağanüstü temiz püri pak işte içilebilecek kalitede olmasına gerek yok zaten hmm. evet. genelde ya şeyde kullanılıyor tuvalet rezervuarında yani arıtılmış gri su ya da bahçe sulamada Yani işte parklar Hı -hı. bahçeler böyle olabilir evet. Evinde bahçesi olanlar bu şekilde kullanabilir Dolayısıyla hani bir şey yok Hatta bazı ülkelerde o kadar iyi sistemler geliştirilmiş ki Avustralya'da benim bildiğim kadarıyla Çamaşır yıkamada bile kullanılıyor bu su Yani çamaşır makinesine Hı -hı. doğrudan giden mantıklı. su oluyor Yani evet. olacak şey değil Ama çok tabii mantıklı. içmeye çok ayrı değil bir şey Değil belki ama Aha. günlük ihtiyaçlarda kullanımda gayet evet. mümkün Evet, evet. Böyle bir güzel tarafı var. Yani yüzde elliye yakın bir tasarruftan bahsediyoruz. Bakın normalde günlük tüketimi İstanbul'un günlük su tüketimi 3 milyonun üzerine çıkabiliyor. Temmuz ayında falan öyle. Evet. Şu anda galiba 2.6 milyon metreküpten bahsediyoruz. Metreküpten. Sadece gün bir günde. Evet, Şimdi bunun yarısının zaten yüzde 92'si falan kentsel tüketime gidiyor. Kentsel su hmm. tüketimi. Burada doğru düzgün tarım yok. Fazla bir sanayi yok. Şimdi düşünün evlerimizde böyle bir sistem olsa. Biz yüzde elliye varan bir tasarruf sağlasak neredeyse işte bir nokta üç milyon metreküplük suyu biz şey yapacağız tasarruf, e tasarruf edeceğiz, yapacağız günde. edeceğiz inanılmaz evet. bir şey bu Melenden gelen suyun neredeyse iki katı. yani böylece Melen gibi bir projeye gerek bile kalmış işte mesela orada ekonomik fayda kime ekonomik fayda Aynen. kısmında Aynen. kilitleniyor evet. bir yerden proje yapmak veya bir ihale vermek bazen Ekonomik evet. fayda anlamında daha. Ve tabii başka hmm, bir ekonomik fayda yaratırken hmm. de mesela hmm. Kanal İstanbul gibi İstanbul'un yani. e, su kaynaklarını çok önemli e, İstanbul'a su e, sağlayacak e, bir takım e, yerlerin de işte güzergah e, belli hmm. olduktan sonra e, yok olacağını zarar göreceğini biliyoruz. Onlar kendileri de biliyorlar zaten. Evet yani benim anlamadığım şey şu bir yandan <gülüyor> kuraklık var bir yandan da böyle. Bizim işte Sazlıdere, Barajı Sazlıdere Barajı. Barajı. işte evet. küçük çekmece gölünden evet. ondan sonra Sazlıdere Barajı'ndan ve Terkos'un o Duru sudan geçerek hı hı. 45 kilometrelik bir hat yapacaklar. Şimdi aslında 3 tane su kaynağı var orada 3 tane evet. tatlı su kaynağı bunları tamamen ortadan kaldıracak bir projeden bahsediyoruz. Yani aslında biraz hani şey dedik ya. Ee, ekonomik şey peşindeler hani ekonomik olarak getirisi olsun ve kimleri olacak tabi birkaç insanı olacak bu sadece ...sermayedarlara... Bunun dışında bir de şey var biz bunu yaptık işte ikinci şeyi yaptık boğazı yaptık uh -huh. biz yaptık orijinalinden bile daha güzel oldu falan. Yani bu kafa var yani işte yaptık o kadar 185 kilometre öteden 3 metre çaplı borularla şey su getiriyoruz işte. Ne bileyim şeyden denizin altından geçiyoruz boğazdan falan yani, bunları söylemekle bir şey olmuş artık hani böyle bir övünç kaynağı için Bir reklam için. propaganda aracı Aynen. olarak kullanılıyor evet. Yani tabii. suyu bir şey olarak kullanıyorlar hakikaten de bir reklam aracı olarak kullanıyorlar Peki evet. bu şey su kirliliği kontrol yönetmeniyle ilgili bir takım değişiklikler oldu e, su havzalarını e, ilgilendiren bir şey tam da bu konuştuğumuz çerçevede hı hı. sanırım 14 Şubat'ta resmi gazetede yayınlanmış evet, ama evet. E, buradaki detaylar nedir Akgün sen biraz bakabildin mi? E, yani hakikaten e, kontrol yönetmeliğinde mesela kirlilikle ilgili ya da içme suyuyla ilgili e, bir takım pratik önlemler alınıyor mu yoksa e, yine bir takım havzaların hmm. e, peşkeş çekilmesi mi söz konusu o dediğin ikincisi <gülüyor> maalesef <gülüyor> net bir şekilde söyleyeyim <gülüyor> ya yani şimdi öyle bir şey ki e, biz su kaynağını düşündüğünüz zaman içme su kaynağını ondan işte 300 metre karaya kadar olan kısmı mutlak koruma alanı olarak geçer Dünyanın her yerinde bu böyle hmm. o 300 metrelik e, çeperde ...hiçbir şey yapamazsınız. Zaten hani yönetmelikte de bunu yapılamayacağı söyleniyor ama... ...bu kadar da şey değiller tabii. o kadar ileriye gitmiş değiller ama... 300 de bin metre arasına girdiğiniz zaman bu sefer işte kısa koruma alanı... ...efendim binle ile 2000 arası orta koruma alanı falan diye geçer. Ondan sonrası da işte Havza'ya kadar bin metreden Havza'ya kadar... ...iki bin metreden Havza'ya kadar olan kısmı da işte Havza'nın kendisi. Bunlar şimdi orta alanda ve uzun alanda... ...her türlü yapılaşmaya... ...yolları açmışlar. Artık hiçbir şey... Hmm. ...hani Hatta hiçbir engel kalmamış. kısa yani. e, mesafede de... ...yani burada bir hmm. gündeki habere bakıyorum... E, ...kısa, orta ve uzun mesafeli mutlak... ...kodma evet, alanları evet, kaldırıldı doğru. diyor. Aha, yani evet. senin, hmm. senin dediğin bu... 300 metrelik alanı da. Ben kapsıyorum. biraz şeyi aklım gitti. yani bu içme suyu havzaları evet doğru. Evet. Tabii ki de doğru. Yani bu inanılmaz bir şey. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten dünyanın hiçbir yerinde görülemeyecek bir şey. Bizde böyle... var tek. Evet bizde Hep var. Görülemeyen Dünya şeyler. Dünya bizi kıskanıyor evet. <gülüyor> Şimdi şey diye düşünüyorum ben. Yani baktığımız zaman sürekli böyle bu metinlere baktığımızda koruma yönetmelikleri işte su kanunu tasarısı var <gülüyor> mesela onu böyle yıllarca inceledik falan. Baktığımız zaman hep şeyden bahsediyorlar. Koruma kullanma dengesi. Evet. Ben daha bunun dengesini bu ülkede göremedim. Görmedik, her zaman bu, bu teraziye baktığınız zaman hep böyle kullanmadan yana çok ağır basıyor. Ee, şimdi zaten öyle yerlerden bahsediyoruz ki bunları kullanıma açtığınız zaman denge menge kalmaz. Yani oraların hmm. oralarda hiçbir şey yapılmaması lazım. Bu bizim yaşam kaynağımız. Onun üzerinde yapılan her türlü faaliyet. Yeraltı sularından, topraktan, havadan her şekilde her şey bir bütün olduğu için birbirini tamamladığı için. Etkileyecektir yani su havzalarını. ...inanılmaz korkunç bir gelişme olarak görüyorum yani bunu. Ve bununla ee, da ilgili anladığım kadarıyla muhalefetten ya da başka sivil toplumdan... Şimdilik yani, hiçbir şey yok. Evet, evet, hiçbir hiç şey, şey yok. yok. Evet, maalesef evet. öyle. Yani Kanal İstanbul'a bile baktığımda... E, ...çok fazla bir işte Kuzey Ormanları savunması haricinde... Hı -hı. ...öyle çok büyük bir Hı -hı. hareketlenme görmüyorum ki... ...çet süreci başlatıldı chat artık Çet yani. süreci başlatıldı, işte yine e, bir takım e, detaylar... E, ...son günlerde çıkıyor medyada ama... E, Hı -hı. ...aslında mevcut o... E, cihat başvuru dosyasındaki e, bilgilerin ötesinde çok fazla bir şeye e, evet. ulaşabilmiş değilseniz ama zaten e, demin senin de anlattığın üzere e, güzergah üzerinde hangi su kaynaklarının etkileneceğini çok net bir şekilde biliyoruz zaten e, haberlerden bir tanesinde de evet. o e, chat başvuru dosyasında bunların zaten etkileneceği ile evet. ilgili de e, bir şerh düşüldüğünü e, gördük evet. belki bir de şuna değinmekte fayda var tabi bu e, evsel kullanım meselesi, bireylerin tasarrufu, bireylerin bilinçlenmesi elbette çok önemli ama herhalde bizim tarımsal ürün desenimizde de suya ihtiyacı olan ürünler, çok fazla Hı. olan ürünler, az ihtiyacı olan ürünler, belki bu anlamda e, bundan sonra Türkiye'nin tarımda ekeceği dikeceği e, ürün çeşitliliğini de gözden geçirmesi gerekiyor değil mi? Bu su Kesinlikle. meselesiyle bağlantılı olarak. Kesinlikle yani şimdi Şeyi hiç hesaplamıyorlar yani su ayak izi her bir ürünün her bir hizmetin bir su ayak izi var ne demek bu su ayak izi yani bir ürünün veya hizmetin oluşturulabilmesi için totalde gereken su miktarı şimdi baktığınız zaman bir domatese işte bir kilosunun üretilmesi için belli miktarda su gerekiyor işte kahveye <gülüyor> baktığınızda başka bir şey görüyorsunuz evet. pamuğa baktığınızda bambaşka şimdi pamuk mısır gibi e, ürünlere baktığımızda bunların çok fazla su ihtiyacı olduğunu görüyoruz dolayısıyla bu tip ürünlerin yapım yani üretilmesinden mümkün mertebe vazgeçmek gerekiyor bir de bunların kontrol altına alınması lazım şimdi benim bildiğim kadarıyla e, doğru düzgün bir kontrol mekanizması yok şimdi e, Konya Ovası'na bakıyorsunuz işte Harran Ovası'na bakıyorsunuz Hı -hı. buralarda hep böyle hangi ürün modaysa tabiri Hı -hı. caizse Hı -hı. O üründen böyle bütün köyler bu çok iyi para yapıyor. Mesela i̇şte, pancar gibi. Pancar gibi. Aynen, evet. aynen. Bunların işte e, yapılmasının, üretilmesinin nedeni zaten aslında yerel ihtiyaca yönelik değil. Küresel pazarın taleplerini karşılamaya yönelik. Ve üzerinde maalesef devlet kontrolünün pek olmadığı bir tarım şeyi var yani uygulaması var. Her yerinde Türkiye'nin böyle. Şimdi e, bu sadece şeye neden olmuyor. Yani su kaynaklarının. Tüketilmesine neden olmuyor ki bazı yerlerde işte Konya'da olduğu gibi Hı. artık yeraltı suları gözlerden ırak olunca daha da çok çekiliyor evet. hiçbir kontrol yok işte izinsiz kuyular var falan bir yandan da aslında köylünün çok kısa vadede o toprağı tüketmesi suyunu Hı. tüketmesi ve ne demek bu Elinde sonunda kentlere göç etmesi sorunu. To toprağında çıkartıyor. artık ekilir evet. dikilir olmaktan çıkması ve e, kurak Hı -hı. ve kuraklaşması ve iyice çölleşmesi. Hızlanması. Evet. Çünkü hep böyle iklim değişikliği diyoruz ama bu kadar kötü politikalarla iklim değişikliğinin zaten yarattığı o sorunların üzerine eklemiş oluyoruz. Hızlandırıyoruz. Hızlandırıyoruz. Biz hızlandırıyoruz. Biraz diren, Aynen. Değil mi? O aşınmayı Aşınmayı. Yok oluşu hızlandırıyoruz ve hani buna bir dur demek lazım. Ama bizimkiler işte bakıyorsunuz yazdıkları kuraklık planında bile işte bir kader gibi <gülüyor> görüyorlar. İşte havzalar arası su taşımayı bir şey gibi hani çok büyük bir marifet gibi algılıyorlar. Halbuki bir havzadaki sorunu bir başka havzaya ötelemiş oluyoruz. Yani evet. susuzluk sorunu daha da büyütmüş oluyoruz. Dolayısıyla hani aklımızı başımıza toplayıp artık böyle mümkün mertebe daha az su harcayarak, suyu daha verimli bir şekilde kullanarak... ...yaşamanın yollarını oluşturmamız lazım. Yani can hıraş bu işe bizim... ...kafa yormamız gerekiyor bence. Baktığımız evet. zaman öyle diyebiliriz. Sonuna evet. da yaklaştık fakat e, şunu, şunu da... ...yine sormak isterim Makgün. Sen Hı -hı. şey olarak da... E, e, ...aktivizm olarak da... ...bunun içindesin. Yani su hakkı... ...meselesinin içindesin. Takip ediyorsun. Şimdi bir durumun... ...bu olduğunu biliyoruz ve fazla da... ...hani siyaseten... E, ...su politikaları, başka doğa... ...konularında da böyle olduğu bir... Ee, demin tarif ettiğin durum var peki e, toplum ne yapabilir çünkü hani bir yandan muhalefette hmm. e, demin bahsettiğimiz gibi fazla bir şey yapamıyor yani bu talebi dile getirmek gerçekten de önemsemesini sağlamak için yapılabilecek hmm. ne var ya da kimden medet umabiliriz <gülüyor> kimseden medet umacağız <gülüyor> kendimizden medet olmayacağız. yani şöyle bir şey var herkes değişim istiyor ama herkes değişimi başka bir yerden başlamasını hmm. istiyor bu kafayla zaten maalesef işte bugünlere geldik baktığımız zaman şimdi yetkililere bakıyorsunuz yetkililer dediğimiz işte bakanlık olabiliyor belediyenin görevlileri olabiliyor bu insanlara bıraktığınız zaman işi yani takibini yapmaz iseniz. Gerçekten işte yaşadığımız durum budur yani bu temsili demokrasi olmaktan çıkıp artık hani doğrudan demokrasiye geçiş olması lazım ee, eğer hani toprağımızın altımızdaki toprağımızın kaymasını istemiyorsak suyumuzun bitmesini havamızın kirlenmesini istemiyorsak böyle olması lazım e bu nasıl olacak? Gerektiğinde sokağa çıkacaksınız gerektiğinde sürekli takip edeceksiniz şimdi hepimizin bahçesinde işte bilmem nesinde her an bir proje olma ihtimali var yani pıtrak gibi bir yere gidiyorsun sen evet. burada aha, her an bir HES projesi veya işte ne bileyim atıyorum bir şey liman projesi, ha, liman projesi, projesi maden, arama, maden. maden arama taş ocağı <gülüyor> bilmem ne her şey olabilir yani gözümüz açık olacak bakacağız kendi toprağımızın ne kadarsa bizim çapımız etrafımızdaki 30 metre, 30 kilometrelik çapta olup bitenden atıyorum tabi daha fazla da olabilir. Haberdar olmamız lazım. Bir de büyük resimden de haberdar olmak lazım. Ya yani bu sadece Türkiye'ye has bir durum hmm. değil. Kapitalizmin ördüğü ağların içerisindeyiz <gülüyor> biz. Dolayısıyla hani dünyadaki mücadelelerden <gülüyor> alınacak çok ders var. Tür Türkiye'dekinden de alınacak çok ders var. Gözümüzün önüne bakacağız. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak, korumak için, için ne gerekiyorsa Sahip yapacağız. Yani. En Saygı azından çıkacağız. üzerimize evet. düşeni, kendi hayatımızda üzerimize düşeni de çalışacağız. Evet. Yani başkasından şey. beklemeyeceğiz ve bi bir bir şey daha eklemek isterim. Evet, hı -hı. Şimdi ben e, ders veriyorum Boğaziçi'nde çevre ve turizm diye. Oradaki öğrencilerimin her zaman söyledi hocam işte ben bilmem ne yapıyorum da etrafımdakiler hiçbir şey yapmıyor. Ya bize ne bundan? Biz sadece önümüze bakalım. Hep böyle kötü örneklere bakmayalım. İyi örnekler hı hı. de var. Onlara bakabiliriz. Hani gerçekten bir şey yapan insanlar. Ya da kimseye bakmayalım. Önümüzdeki işi çözelim. O zaman dünya başka bir yer olabilir diye düşünüyorum. Evet. Güzel noktaladın. Evet. <gülüyor> evet. Teşekkürler. Evet. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Boğaziçi Üniversitesi'nden Akgün İlhan konumuzda, Aynı zamanda Açık Radyo programcılarından kendisi. Hı, çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Geldiğin için ve verdiğin bilgiler için. Su konusu aslında saatlerce konuşulacak bir konu. Konu. Ee, umarız önümüzdeki programlarda da yine ağırlama fırsatımız olur seni. Çok teşekkürler inşallah. Evet bu evet. hafta da programın sonuna geldik. Haftaya, Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji